Eti yenmeyen hayvanların derilerinden ve kıllarından yararlanmak caiz midir? Bir defa İslam şefkat ve merhamet dinidir. Her can taşıyan hayvana e, şefkatle bakmak lazım. İhtiyaç olmadan böyle keyfe mayeşa hayvanların öldürülmesi caiz değildir. Ancak işte av belli ölçülerde teciz edilmiştir. Ancak eti yenmeyen hayvanların zaten kesilerek, teski edilerek kesilen hayvanların derileri de temizdir. Etleri hükmündedir. Ancak eti yenmeyen hayvanların derileri bazı bilginlere göre insan ve li aynihi necis olduğu için işte domuz bunun dışında Diğer eti yemeyen hayvanların derileri tabağlama denen güneşte kurutmakla veya özel şekilleriyle tabağlama yapıldıktan sonra temiz olduğu temizleneceği Hz. Peygamber'in hadisiyle ifade edilmiştir.